Değerli günler değerli dinleyenler Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun diyerek Yine Rabbimizin müsaadesi çerçevesinde bir sohbet programına başlıyoruz değerli dinleyenler Rabbimize Hamdü sena ediyoruz Bize rızasını kazanma adına Bir gün daha nasip etti Günahlardan Arınmamız Temizlenmemiz adına Bir gün daha nasip etti Değerli dinleyenler İşte yine Böyle bir günün Böyle bir sohbetinde Şeddat İbn-i Evs an Hazretlerinin, Naklettiği bir hadisi şerifte, Kainatın medarı iftiharı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyuruyor, Akıllı kimse, Sürekli, Kendi nefsini sorgulayan, Ve durmadan, Ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Nefsini hevasının peşinde koşturan ve buna rağmen Allahu Teala'dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir buyuruyor Nebiler Nebisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bunu bu hadis-i şerifi bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler bu ifadeler falan futbolcunun falan artistin falan sanatçının falan devlet adamının falanın filanın değil yeryüzüne insanlığı kurtarma adına her şeyi yaradan tarafından insanlığa gönderilmiş sadece insanlığa mı cinlere de gönderilmiş şu dünyaya kainata gönderilmiş ve hocamızın kainatın iftihar tablosu diye ifade ettiği o ifade o kadar enfes ki Hakikaten kainatın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel dudaklarından çıkan hakikat incileri Evet Şeddat İbni Evs radıyallahu anh Hazretlerinin naklettiği bir hadisi şerif, kainatın medarı iftiharı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Akıllı kimse sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Akıllı kimse sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan Ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Niçin böyle tekrar ediyorum değerli dinleyenler? Çünkü bu hadisleri ifade ettikten sonra o günkü program sonrasında siz güzel dinleyiciler arıyor. Hocam bunu yetiştiremedim. Şurası nasıldı acaba? Söyler misiniz diye. Demek ki duyarlı dinleyenlerimiz var. Yazıyorlar, ezberliyorlar. Onun için o yazan kardeşlerimize zor olmasın, suhulet olsun, kolaylık olsun diye ben bunu tekrar tekrar ağır ağır ifade ediyorum ki yazan kardeşlerimiz rahatlıkla kolayca yazabilsinler. Akıllı kimse buyuruyor Efendimiz sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Nefsini hevasının peşinde koşturan ve buna rağmen allah Teala'dan beklentileri olan kimseye gelince... O zavallının tekidir buyurmuş nebiler nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyenler bir öykümüz var bugünkü öykümüzün adı Allah'ın olmadığı yer. Evet Allah'ın olmadığı yer yok ama bunu nasıl öykülendirmişler? 9-10 yaşlarındaki çocuk köy yolunda ilerliyordu. Yoldaki her şey dikkatini çekiyor, onlarla ilgileniyor ve biraz vakit geçiriyordu. Önce oturup çimenlere sürdü elini. Yumuşaklıkları hoşuna gitti. Sonra bir tırtıla takıldı gözü. Onun yavaş yavaş sürünüşünü seyretti. Sonra başını kaldırdığında... Rengarenk bir kelebeğin Başının üzerinde kanat çırptığını gördü Bir süre kelebeğin ardından Hoplaya zıplaya koştu Sonra Bir ağacın tepesindeki kuş yuvası Dikkatini çekti Öylesine zor bir yere Böylesine harika bir şekilde Yerleştirilmişti yuva Sonra bir kuşun Harika nameleri kulağını doldurdu Gözleri Kulağı Çayırların nefis çimen kokusuyla burnu mest olmuştu. Çocuk yolda böyle zikzaklar çizerek giderken çiftçilerden birisi bir taraftan tarlada çalışıyor bir taraftan da onu seyrediyordu. Allah'a inanmayan bu adam çocuğu yanına çağırdı. Ona nereden geldiğini sordu. Çocuk komşu köyde çocuklar için düzenlenen dini bir sohbetten dönüyordu elinde tuttuğu toprak topağındaki çimenleri adama doğru uzattı ve şöyle dedi Allah hakkında çok şey öğrendim. Hmm, demek öyle diye cevapladı adam. Sonra da gözlerini kısarak çocuğa sordu. Bana Allah'ın nerede olduğunu söylersen sana koca bir çikolata alacağım. Çocuk gülümsedi ve tereddüt etmeden şu cevabı verdi. Amca amca sen bana onun kudretiyle ve sanatıyla bulunmadığı bir yeri söyle ben sana bir kilo çikolata alayım. Böyle bir cevap beklemeyen adam tek kelime edemeden kızarmış yüzüyle çocuğun yanından uzaklaşmak zorunda kaldı. Değerli dinleyenler Onun olmadığı yer yok Her şey onu anlatıyor Her şeyde o var Zaten O olmasa kainat olmazdı O olmasa hayat olmazdı O olmasa insanlık olmazdı Hayvanat alemi Meleküt alemi olmazdı. O olmasa hiçbir şey olmazdı. O olduğu için biz varız. Dolayısıyla her şey onu anlatıyor. Bu noktadan değerli dinleyenler insan ibret gözüyle bir baksa her şeyin onu anlattığını, her şeyin onu ispat ettiğini, onu ilan ettiğini görecek ve sonrasında onu zikredecek, tefekkür edecek, onun emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşamaya çalışacak ve ben sensiz edemem deyip her anını Onunla irtibat içerisinde Geçirmeye çalışacak Değerli dinleyenler İşte bugün yine Sizlerle Suyun ötesinden Ötelerden Hüzünlü gurbetten Bir soru Ve büyüğümüzün verdiği cevabı Sizlere aktarmaya çalışacağım Değerli dinleyenler Sizleri bilemem ama Fakir için bu mevzular Aşıkın maşukundan gelen mektup gibi Veya çölde sus kalmış bir bitkinin Üzerine sulanan bir su gibi Ötelerden gelen bu mektup bu sohbet bu soru cevap birazcık da olsa bizi nefeslendirecek bizi onunla buluşturacak soruda deniliyor ki herkesin kendi nefsini karşısındaki bir kanepeye oturtup sonra da insaflı hazık ve rasyonel bir hekimin hastasını muayene etmesi gibi ...onu sorgulaması gerektiğinden bahsediliyor. Nefsi sorgularken... ...insaflı, hazık ve rasyonel olmayı... ...nasıl anlamalıyız? ...diye bir soru sorulmuş büyüğümüze. Verilen cevap aynen şöyle değerli dinleyenler. Müminin yapıp ettiklerini... ...hemen her gün gözden geçirip... ...hayırlı faaliyetlerini... Ve güzelliklerini şükürle karşılaması inhiraflarını ve günahlarını da istiğfarla gidermeye çalışması Bu şekilde sürekli nefsiyle hesaplaşması Kendi kendini sorgulaması Ve her zaman muhasebe duygusuyla Top dolu yaşaması gerekir Bazen insanın kendiyle yüzleşmesi Bazen nefsin sorgulanması Ve bazen de Nefis muhasebesi olarak isimlendirdiğimiz bu amel insanın arzularını, hırslarını ve davranışlarını denetlemesi Doğru veya yanlışlarını vicdanının süzgecinden geçirip Bir değerlendirmede bulunması şeklinde gerçekleşir Hakiki bir mümin ömrünü nefsiyle mücadele ederek sürdürür Kalbine uğrayan hatıralara ...ve kafasından geçen düşüncelere bile parola sorar. Her işinde nefsaniliğini aşmaya çalışır. Çok defa en güzel ve en makul davranışlarından dolayı bile... ...kendi kendini sorgular. Her akşam eksik ve yanlışlarını bir kere daha gözden geçirir... ...her sabah hatalarını giderme... ...ahiret hesabına kaçırdığı fırsatları telafi etme ve ötelere azık hazırlama azmiyle hayata açılır. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhi Ekemelü Tehaya en büyük mahkemede hesaba çekilmeden önce dünyadayken sık sık nefsi sorgulamayı akıllılık ve müminlik emaresi olarak zikretmiş. Hazreti Ömer Efendimiz de Allah Resulü'nden işittiği bu hakikati Farklı bir üslupla seslendirerek şöyle buyurmuştur. Ahirette hesaba çekilmeden evvel kendinize hesaba çekin. Ötede amelleriniz tartılmadan önce burada kendiniz tartın. En büyük arz ve mahkeme için şimdiden gerekli hazırlıklarınızı yapın. Bilin ki o gün huzura alındığınızda size ait hiçbir şey gizli kalmayacak ve bütün sırlarınız ...bir bir sayılıp dökülecektir. Evet değerli dinleyenler... ...kendi kendimizi muhasebe etme. İşte bu noktadan... ...kim olursak olalım. isterse ...hiç kimseye kötülüğümüz olmasın. Kimsenin aleyhinde... ...konuşmana birisi olayım... ...olalım. Çok iyi ahlaklı birisi olalım ama çünkü günümüzde karşılaştığımız çok meselelerden birisi her şeyi güzel fakat bakıyorsunuz bu insanın namazı eksik. Sonrasında diyorsunuz ki abe kardeşim abe benim güzel kızım güzel hanımefendi bu güzel ahlakın ...namazla değerlendirilmeli, değer kazandırılmalı. Sonrasında aklıma şöyle bir şey gelmiyor da değil. Şeytan... ...bu gibi şahısların sağ tarafından girerek... ...yahu bak sen namaz kılmıyorsun ama... ...hiç kimseye bir kötülüğün yok, kimsenin hakkında konuşmuyorsun... ...kimsenin hakkını yemiyorsun, yalan söylemiyorsun, iftira etmiyorsun, gıybet etmiyorsun... ...ama nice namazlar var, aman aman aman aman... ...yalan var, gıybet var, başkalarının hakkını yeme var... Cık cık cık. ...sen onlardan iyisin be kardeşim... ...yani namaz kılma, kılmasan da çok önemli değil gibi... ...şeytanın sağ tarafından yaklaşmışlığının bir ifadesi... ...maalesef o insanı nefis muhasebesinin neticesinde... ...namaza yaklaşmaya, nefis muhasebesi olmadığından... ...namaza yaklaşmaya mani oluyor... ...değerli dinleyenler. Bakın şunu ifade edeyim. İsterseniz... ...her yıl... ...bir trilyon... ...bir katrilyon... ...vakıflara, zayıflara... ...fakirlere yardım edin. İsterse her yıl... ...bin tane değil, on bin tane... ...talebeyi okutacak, burs verin. İsterse her yıl... ...bir tane okul yaptırın... On tane Kur'an kursu yaptırın, yirmi tane de aşevi yaptırın. Bunların hepsi, bunlar bakın bir şey ifade etmiyor demiyorum yanlış anlaşılmasın. Bir şey ifade etmez demiyorum. Ama bunların hepsini toplasanız bir sabah namazı eder mi etmez mi orasını ötede herkes görecektir. Orası ötede belli olacak değerli dinleyenler. Evet. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır dediği sabah namazının iki rekat sünneti ve iki rekat farzına bu ifade ettiğim hususlar denk gelir mi gelmez mi? Zannediyorum gelmez değerli dinleyenler. Ama yine altını çizerek ifade ediyorum. Diğer hususlar bir şey ifade etmez demek değildir. Namaz olacak. Diğer yapılan işler bir bütünlük olacak. Yoksa şu şehrimizde bakın. İnsanlar evlatlarını teslim edecekleri güvenilir eller, yuvalar, müesseseler, yurtlar, kurslar arıyor artık. Ve maalesef gençliği ıslah yönüyle iyi bir nesil yetiştirme adına... Tesis edilen müesseseler şu anda Şehrimizde kifayet etmiyor Ve ben birkaçını biliyorum ki Kapasite diyelim ki 500 ise Gelen talep 5000 Onun için Dua edelim Dua edin Cenab-ı Hak varlıklı insanlara Fedakarlık duygu ve düşüncesi versin de ...feragat duygu ve düşüncesi versin de... ...bu gençliğe sahip çıkma adına... ...müesseseler yaptırma noktasında... ...kabirden sonra hiçbir faydası olmayacak... ...eğer bu tarafta hak yoluna sarf edildiyse... ...bir faydası olacak... ...o servetlerini... ...o zenginliklerini... ...nesle sahip çıkma noktasında... İstihdam edilecek müesseselerin Çoğaltılması noktasında Nasip eylesin diyelim Lütfeylesin diyelim Çünkü herkese nasip olmaz Bu gibi müesseseler yaptırılması Çoğaltılması Hiç unutmuyorum Yine ülkemizin bir şehrinde Yıllar önce 20 yıl önce Böyle bir sıkıntıda Bir zengine gitmiş O yurdun müdürü ''Yahu abiciğim sen bilmiyor musun şu sıkıntımızı Allah için?'' deyince... ''Ertesi gün çocuklar ekmeksiz, kahvaltısız okullarına gidecek.'' ''Ne olursun Allah için yardım et şu çocukları aç göndermeyelim.'' deyince... ''Ne yapayım hocam, içimden gelmiyor gelmiyor.'' demesi bize bir şeyleri hatırlatmalı. ''Demek ki mal mülk çok olabilir.'' Servet çok olabilir, para pul çok alabilir. Ama Allah bunu verdiği gibi eğer içten gelme meselesinde vermiyorsa, insanlar da bu verilecek şeyi alma noktasında çaba, gayret sarf etmiyorsa, o zaman o servet o şahıs için bir nimet değil, bir bela ve musibettir değerli dinleyenler. Ötede soracaklar. Sen diyecekler, biriktirdin o malı, mülkü, zenginliği, parayı, pulu. Ama orada benden habersiz, Hazreti Muhammed'den habersiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan, İslam'dan habersiz, Gençler, evlatlar cadde ve sokaklarda şu veya bunun çırtkanlığını yaparken... Sen bu malın mülkünle zevki sefa sürmeye çalıştın. Bir ev yetmiyordu iki ev dedin, üç ev dedin. Bir evin bedeline içinde elli tane yüz tane talebenin kalabileceği bir müessese yaptırma imkanı varken sen kendi adına niçin bunu yaptın diyecektir kıymetli dinleyiciler. Onun için insan kendi nefsini daima sorgulayacak... Dolayısıyla Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan yanlışları ve doğruları, hataları ve isabetli tavırları, kaybettikleri ve kazandıkları zaviyesinden her gün bir kere daha nefsiyle yüzleşmeli ama bunu kötülük ve fenalıklarını deşeleyip kendini aşağılamak suretiyle yapmamalı. Aksine nefsini karşısındaki bir kanepeye oturtup onu Rasyonel, insaflı ve hazık bir hekimin hastasını muayene etmesi edasıyla sorgulamalıdır. Evet, nefsiyle yüzleşen insan, evvela onu farklı bir varlık gibi görüp muhatap almalı, onun hakkındaki tenkitlerini, takdirlerini dile getirmeli ve onun cevaplarını dinlemelidir. Sonra da ortaya konan düşünceleri, tevcih edilen soruları, Nefisten gelen itirazları veya kabulleri bir hakeme arz etmeli ve onun değerlendirmelerine kulak vermelidir. İşte o hakem olsa olsa insanın en doğru söyleyen sistemi yani vicdanı olabilir. Bundan dolayı nefis muhasebesinde vicdanın sesini dinlemek, onun ölçülerini esas kabul etmek ve nihai kararı ...ona tasdik ettirmek gerekir. Nefsi ele alırken... ...ve onu değerlendirirken... ...akla uygun, ölçülü ve hesaplı davranarak... ...onun mahiyetini de göz önünde bulundurmak icap eder. Nefis mekanizması, her türlü şehevi arzu... ...istek ve kaprislerden... ...bazı hikmetlerle belli gayeler için... ...insana verilen kin... Nefret, öfke, hiddet ve inat gibi duygulardan meydana gelmiştir. Bundan dolayı dünden bugüne ruhun terbiyesinden ve kalbin tasfiyesinden bahsedilirken nefis içinde teskiye ifadesi kullanılmış, nefsin tabiatında bir kirlilik bulunduğu için onun saflaştırılıp özüne döndürülmesi söz konusu edilmemiş, ve nefis tasfiyesi denmemiştir. Nefis kendi konumunda değerlendirilerek onun kirlerinden temizlenmesi, ondaki şerre açık istidat ve temayüllerin hayır hesabına kullanılır hale getirilmesi hedeflenmiş, bu da nefis teskiyesi tabiriyle ifade edilmiştir. Diğer taraftan nefis, bir gurur, bencillik, haset, kin, öfke, düşmanlık gibi şeytani hususiyetlerine rağmen onu kalp ve ruhun arkadaşlığına yükseltebilecek önemli bir potansiyeli de özünde taşımaktadır. O ciddi bir seyri sulukla Şeytani hususiyetlerinden Birer birer sıyrılabilir Üzerindeki cismaniyete Ait zulmetleri Arka arkaya yırtıp Emmarelikten kurtularak Levvame Mülheme Mutmainne Radiye mardiye ve Safiye gibi mertebelere sıçramak suretiyle Müzekka Yani temizlenmiş hale gelebilir Ayrıca nefis insandaki metafizik gerilimi tetikleyen çok önemli bir unsur sayılır değerli dinleyenler. O insanı sürekli uğraştırır. Onun gaflete düşmesine asla fırsat vermez. Ve insandaki mücadele azmini biler. Onun içindir ki, insanı sadece mana yönüyle ele alıp terbiye etmek veya onu vicdan mekanizmasından ibaret kabul ederek yalnızca ruh terbiyesi ...ve kalp tasfiyesiyle meşgul olmak yeterli değildir. Aynı zamanda nefsin teskiyesi ve insana verilen negatif duyguların da... ...hayır istikametine çevrilmesi gerekir. Ne var ki Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle... ...nefs-i emmare, levvameye veya mutmainneye inkılap etse bile... ...onun tesiri hiçbir zaman bütün bütün yok olmaz... Çünkü o silahlarını ve cihazatını sinirlere, hassasiyetlere ve çeşitli mevzulardaki aşırı titizliğe devreder. Onlar da onun vazifesini ahir ömre kadar sürdürürler. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde onun tesirleri yine görünür. Bu hususa dikkat çeken Üstad Hazretleri der ki, ''Ben bir zaman enaniyetini bırakmış.'' Ve nefsi emmaresi kalmamış büyük evliyanın da şiddetli bir surette nefsi emmareden şikayet ettiğini gördüm. Hayrette kaldım. Sonra kat'i bildim ki ahir ömre kadar mücahede nefsiyenin sevaplar devamı için nefsi emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir. Mücahede devam eder. İşte o büyük evliyalar. Bu ikinci düşmandan ve nefsin varisinden şikayet ederler. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yusuf'un kıssası münasebetiyle nefse itimat edilemeyeceğini açıkça dile getirir değerli dinleyenler. Ve Zeliha'nın doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç nefis daima fenalığı ister kötülüğe sevk eder. Şüphesiz Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Yusuf suresi 53. ayetin mealinde bu ifade nakledilir. Müfessirler arasında bu ifadenin Hazreti Yusuf'a ait olduğu kanatı daha yaygındır. Fakat bu sözü nefsini teskiye etmemeye matuf olarak Hazreti Yusuf'un söylediğini farz etmek uygun düşse bile, peygamberlerin doğuştan nefsi mutmainne sahibi oldukları ve Yusuf Nebi Aleyhisselam için de nefsi emmareden bahsedilemeyeceği düşünülünce, ayrıca ayetin siyakına bakılınca, Zeliha'nın söylediğini kabul etmek daha doğru olsa gerektir. Zira söz konusu ayette, Zeliha'nın konuşmasından sonra, başka bir kain yani sözü söyleyen açıkça belirtilmemiştir. Bu da onun sözünün devam ettiğini gösterir. Haddi zatında bu söz kime ait olursa olsun asıl üzerinde durulması gereken mesele Kur'an'ın onu nazara vermiş ve nefsi emmareye itimat edilemeyeceğini bildirmiş olmasıdır. Demek ki bu mevzuda sürekli teyakkuzda olmak hep titiz davranmak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 belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriye eyler. İşte nefsi karşı koltuğa oturtup ona bazı sorular tevcih ederken onu bu yapısı ve cibilliyetiyle ele almak gerekir. O kendi cibilliyeti istikametinde teskiye edilmez ve serbest bırakılırsa mütemerit bir karaktere bürünür. Fakat arz etmeye çalıştığımız hususiyetleri gözetilerek rasyonal bir şekilde ele alınıp tezkiyeye tabi tutulursa, o zaman da bir farklılaşma yaşar, hayvaniyet ve cismaniyet üstü bir mahiyete ulaşır, artık ruha ve kalbe bütün bütün zıt olmaz. Bir diğer husus, insan kendi kendiyle yüzleşirken, nefsiyle hesaplaşırken, ve bir manada onu masaya yatırıp, analitik bir mülahazayla ona bakarken çok insaflı olmalı. Merhamet ve adalet dairesinde hareket etmeli. Her hak sahibine hakkını vermesi gerektiği gibi nefsinin hakkına da riayetkar davranmalıdır. Muhasebede de hakkı gözetip adaletten ayrılmama esastır. Her insan kendi seviyesine göre nefsini sorgulamalı, ona yönelttiği isteklerinde kendi kemalat eşiğini ölçü edinmeli, ondan tabiat üstü beklentilere girmemelidir ki, dini zorlaştırmış, omuzuna yüklediği ağırlıkların altında kalmış ve ümitsizliğe düşmüş olmasın. Başka bir münasebetle arz ettiğim Ebu Derda ile Selman-ı Farisi efendilerimiz arasındaki konuşmada da aynı hususa işaret vardır. Hazreti Selman sürekli oruç tutan yatağa hiç girmeyen neredeyse gecenin tamamını kıyamda geçiren Ebu Derda hazretlerine peygamber efendimizden işittiği şu nasihatı hatırlatır senin üzerinde Rabbinin hakkı var nefsinin hakkı var ehlinin de hakkı var her hak sahibine hakkını ver evet İslam'da ruhbaniyet yoktur o insanı bütün mahiyetiyle değerlendirir Yogi'ler gibi yemekten içmekten tamamen uzak duranlara, Aylarca aç susuz kalanlara, Ve Allah'ın helal kıldığını yasaklayanlara, Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı, O güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, Haddi aşmayın, Çünkü Allah haddini aşanları asla sevmez, Allah'ın size rızık olarak, rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yayın, kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının Maide suresi 87 ve 88. ayetlerin mealinde der müntesiplerine denge itidal ve istikamet telkin eder İmamı Birgivinin Tarikat-ı Muhammediye isimli kitabına Amerika adıyla bir şerh yazmış olan İmam-ı Hadim'i ya kendi başından geçen veya başkasından naklettiği misali bir mahkeme hadisesini anlatır. Hadiseyi yaşayan insan her kimse onu hakkında şikayet var diye mahkemeye çağırırlar. Mahkeme salonunda bir köşeye büzülmüş, pusmuş, acayip kılıklı tanımadığı birini görür. O tuhaf davacı bu zat benim hakkımı vermiyor, yemiyor, içmiyor, yatmıyor diye şikayetlerini sıralayınca davalı onun kendi nefsi olduğunu anlar. Mahkeme heyeti, bu senden şikayet ediyor, tabiatını ve gene, genel durumunu hiç hesaba katmadan kendi kafana göre onu bazı şeylere zorluyor musun manasına gelen sözlerle dava konusunu açıklığa kavuşturur. O zat, fakat beni Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan, sürekli günahlara çağıran ve adeta helakimi hazırlayan budur, nefsimdir diyerek savunmasını yapar ve mahkemeyi kazanır. Gerçi, şikayet etmek nefsin şiarıdır. Onun heva ve heves yörüngeli şikayetlerine kulak vermemek gerekir. Ne var ki, ona karşı muamelelerde de insafı elden bırakmamak esas olmalıdır. Ayrıca nefsi sorgularken içinde yaşadığımız şartları da hesaba katmak icap eder değerli dinleyenler. Evet, nefse yüz vermemek ve onu asla şımartmamak gerekir. Bu açıdan içinde neşet ettiğimiz iman ve İslam atmosferi Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği dine ve imana hizmet etme zemini çok büyük bir avantaj olarak görülüp bu büyük nimet karşısında nefislerimizin şikayet etmeye katiyen hakkı olmadığı düşünülebilir. Fakat dünyanın hali hazırdaki durumu ve çok kötü olan şartların dini hassasiyetleri korumaya mani bulunduğu da mülahaza dairesine alınmalı. Özellikle öğretmen, üniversite hocası doktor vs. gibi hayatı ı bir vazife gören mecburen çarşı ve pazarın cadde ve sokağın isine pasına bulaşan insanların hali de kendi şartları içerisinde hesap edilmelidir. Bir insanın bu şartları gözetmeden nefsini hesaba çekmesi bir yönüyle ona tabiatının üstünde bir teklifte bulunması ve onu teklifi mala yutaka maruz bırakması manasına gelebilir. İşte o durumda nefsin şikayet etmeye hakkı olabilir. Hatta nefsine insafsızca yüklenen insanın davayı kaybetme ihtimali de vardır. Dolayısıyla insan her meselede olduğu gibi muhasebede de ölçülü ve dengeli davranmalıdır. Her şeyden önce Muhasebenin yeis ağırlıklı olmamasına çok dikkat etmelidir. Yani ümitsizlik, karamsarlık ağırlıklı olmamasına çok dikkat etmelidir. Yani bunu biraz isterseniz açayım. Ben işte şöyle günahkarım, ben şöyle yanlış yaptım, ben şöyle nefsime uydum. İşte ben şöyle diyelim ki namaz kılamıyorum, namazı kaçırdım, şöyle yaptım. Bunlar insanı hacalet içerisinde bir nefs muhasebesine götürmeli ama ben artık affolmam, ben artık adam olmam, e artık benim kurtuluşum olmaz gibi değerli dinleyenler müminin hayatında katiyen böyle bir muhasebe olmamalı. O zaman muhasebe değil başka şey olur Allah muhafaza. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin bu din kolaylık üzere vaz edilmiştir hiç kimse kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek, dini geçmeye çalışmasın, galibiyet mutlaka dinde kalır şeklindeki beyanı da, bu konuda bize önemli bir ölçü vermektedir. Öyleyse her fert, kendiyle yüzleşirken, nefsini levmetme çıtasını, sorumluluklarının altında ezilmeme ve yenik düşmeme sınırında tutmalıdır. Bu sınır, her insanın manevi hayatına, ve Cenab-ı Hak'la münasebetine göre çeşitlilik arz eder, onu da en doğru şekilde herkesin kendi vicdanı belirler. Nitekim, Ebrar'a sevap kazandıran öyle meseleler vardır ki, mukarrebin için onlar günah sayılmaktadır. Bu itibarla da Ebrar, kendi mesuliyet anlayışları açısından, mukarrebin de onlara has muhasebe enginliği zaviyesinden, nefis sorgulamasında bulunmalıdır. Mesela bir insanın gece yarısı kalkıp seven sevdiğinin yanına gitti. Aşık maşukuyla buluştu. Rabbim ben de sana geldim diyerek. Sabaha kadar gözyaşları içinde namaz kılması takdire değer bir ameldir. Takdire şayan bir ameldir. Fakat bu amel mukarrebinden bir kula aitse... O bu amelin muhasebesini kendine göre yapacak ve belki de şöyle diyecektir. Gece boyunca manevi füyüzatla dolup taştım. Gözyaşlarımla yanaklarımı yıkadım. Fakat acaba amelimdeki gaye ve hedef bu manevi füyüzatı yakalamak mıydı? Yoksa o tatlı dakikalarla alacağım her şeyi alıp ahiret azımı tükettim mi? İşte bu da bir muhasebe ve nefis, nefsi sorgulamadır. Ama has dairede ve bazı insanlara mahsus bir mülahazadır. Henüz gece namazını hayatının çok önemli bir parçası haline getiremeyenler için böyle bir muhasebe teklifi ifrattır ve onların omuzuna altından kalkamayacakları bir ağırlığı yüklemektir. Belki ikincilerin muhasebesi gece namazına temadi üzerinde dönecek. Onlar yaz kış... Uzun geceler kısa geceler ayrımı yapmadan teheccüd namazına devam etme hakkında nefislerini sorgulayacak. Bu konudaki tembellik ve tenperverliklerini asla affetmeyip İbrahim Hakkı hazretlerinin ''Kalk ey gafil uyuma'' diye kendilerine seslendiğini duyar gibi olacaklardır. Ben ne zaman onun şiirini okusam sanki o heybetli sesini duyuyor gibi olur. Ve adeta uyuma diye inlediğini işitirim, Diyor büyümüz. Ey de nedir uyku, Gel uyan gecelerde, Kevkeplerin et Seyran gecelerde, Bak heyeti alemde, Bu hikmetleri seyret, Bul saniyini, Ol ana mihman gecelerde, Çün gündüz olursun, ...nice ayar ile gafil, koy gafleti dildardan utan gecelerde. Dil beytü hüdadır, anı pak eyle sivadan, kasrına nüzul eyler o sultan gecelerde. Evet, kulluk devam ister. İbadetlerinde bir kesintinin olmaz. İbadetlerinde bir kesintinin olması, nurlu gecelerine bir fasılanın girmesi... Laubalili'le delalet eder. Bu ifadeyi bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Kulluk devam ister. İbadetlerinde bir kesintinin olması, nurlu gecelerine bir fasılanın aranın girmesi, Laubalili'ye delalet eder. Ne kadar ara vereceğin mevzuunda hükmü kim söyleyecek? Kaç dinlenme faslı yaşayacağına kim karar verecek? Yoksa bu meselede hakemlik nefse mi ait? Şayet hakemliği nefse kaptırmışsan, Artık onun elinden kurtulman ve yeniden toparlanman çok zor olacaktır. Öyleyse, gel uyan gecelerde, evradu eskarını eskârını ihmal etme, Allah'la münasebetini kavi tut, Ona yakın olmak için, bazı vesileleri değerlendiriyorsun Namaz kılıyor Rükuya gidiyor Secdeye varıyor ve el açıyorsun Niçin bunları Daha derin eda etmek için Geceleri de değerlendirmeyi düşünmüyorsun İşte bütün bu mülahazalarda Belli bir seviyenin insanları için Muhasebe solukları Ve nefisle yüzleşme ifadelerdir Meselenin bir diğer yanı da temadi sürüp gitme ve sürekliliktir. Nefis teskiyesi adını ne yapacaksak onu mütemadi yapmamız gerekir. Kalbimizi ve ruhumuzu sürekli beslememiz icap eder, değerli dinleyenler. Hayatımızda inkıtaya asla meydan vermeyen ve düz zaman Hazretlerinin ifadesiyle dua ve tevekkülle meyalan hayrı güçlendirmemiz Dua ve tevekkülle meyelanı hayrı güçlendirmemiz, istiğfar ve tevbe ile de meyelanı şerrin kökünü kesmemiz lazımdır. Günahlarımız karşısında sürekli tir, tir titrememiz ve devamlı sevap iştiyakıyla gerilmemiz iktiza eder. Şahsen bir insanın hata, kusur ve günahlarını yazıp kaydetmesine taraftar değilim. Onları herkes kendi zihnine yazmalı Başka kimseye açmamalı Bazen bakıyorsunuz Bir şahıs açıktan açığa günah işliyor Yahu yapma diyorsun Diyelim ki bu içki içiyorsa Bu zina yapıyorsa Yapma diyorsun Yahu kardeşim Allah'ın gördüğünü kuldan niye gizleyeyim? Bu çok tehlikeli bir ifade değerli dinleyenler. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Bu tamamen insana şeytanın söylettirmiş olduğu bir ifade. Hatırlarsınız daha önceki sohbetlerimde ifade etmiştim. Allah Resulü ashabıyla otururken aleyhissalatü vesselam. Bir cenaze geçer, herkes onun iyi bir insan olduğundan bahseder. Allah Resulü vacip oldu buyurur. Bir müddet sonra bir başka cenaze geçer, herkes onun kötü bir insan olduğundan bahseder. Allah Resulü yine vacip oldu buyurur. Oradaki asaptan birisi sorar, ''Ya Resulallah, öncekinin iyiliğinden bahsedildi, vacip oldu buyurdunuz. Sonrakinin de kötülüğünden bahsedildi, ona da vacip oldu buyurdunuz.'' Hikmeti nedir ya Resulallah? Allah Resulü der ki: Geçmişlerinizi, ölülerinizi, mevtalarınızı hayırla yad ediniz. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Öncekinin iyiliğinden bahsedildi, ona cennet vacip oldu. Sonrakinin de kötülüğünden bahsedildi, ona da cehennem vacip oldu. İşte bunun için kul görmediği bir yerde bir günah işledik. Allah gördü doğru. Allah'ın görmediği yer yok doğru. Yine onun huzuruna gidecek. Allah'ım ben nefsime uydum. Allah'ım ben şeytana uydum. Allah'ım ben bir an senden gaflet içerisinde oldum. Günaha girdim. Affet Allah'ım. Affet Allah'ım. Diyecek. Ve... Hani böyle bir yakınını kaybeden birisinin Cenazede Gözyaşlarının yağmur danesi gibi akıttığı gibi O günahların Size cenneti kaybettireceği Cehennemde yanmayı sebebiyet verdiğini Yakinen hissedecek Ve o günahların sizinle beraber öteye gitmemesi için En güzel temizleyici en güzel yıkayıcı, en güzel arındırıcı ve günahları ondan başka arındıran olmayan tövbe, istiğfar ve gözyaşıyla temizleyeceksiniz inşallah. Yoksa Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım, onlar da görsün demeyeceksiniz. Evet, onları herkes kendi zihnine yazmalı, başka kimseye açmamalı. Melekler bile bilmemeli hata ve günahları. Onları sadece gizli açık her şeye nigahban bulunan Allah bilmeli. Onun rahmeti geniştir. Kim bilir? Bir hadisi şerifin işaret ettiği gibi... ...Cenab-ı Hak kulunu karşısına alır. Günahlarını itiraf ettirir. Şunu şunu yaptın ama bunları ketmettin, gizledin. Yani açıktan açığa günah işleyen... ...ve günahlarından hiç sıkılmayan fasıku facir değildin. Muhakkat isyanlarının hicabını yaşıyordun. O gün sen setrettin, ben de bugün seni affediyorum der. İşte ahirette setrettin, setrettim. Kulum seni affettim hakikatini duymak ve öyle bir avantajı kaçırmamak için yazmak suretiyle hata ve günah listesi yapılmasını uygun bulmuyorum. Bununla beraber bir insan... Hayatın bir basamağında 20'sinde, 30'unda ya da 40'ında bir gününü ayırıp çocukluğundan o güne kadar yapıp ettiklerini tek tek yazsa, bütün hayatını gözden geçirip nefsini hesaba çekerek onun kötülüklerini bir bir saysa fakat bunu hayatının sadece o gününde yapsa bu davranışı nefis muhasebesi adına yeterli değildir. Çünkü biz belki her gün aklımıza gelen bazı şeylerle içimizi Cenab-ı Hakk'a dökmeli, günahlarımızı tasrih etmeden, onları açı açıktan açığa söylemeden, kayda geçmelerine ve o kayıtların bizi zor durumda bırakacak şekilde karşımıza çıkmasına fırsat vermeden istiğfar etmeli, tevbe, inabe ve evbe kalelerine sığınmalıyız. Her gün bir kere daha kendimizle yüzleşmeli, hayatımızın muhasebesini yapmalı ve nefsimizle hesaplaşmadan yatağa girmemeliyiz değerli dinleyenler. Bu zaviyeden el kulu buddari'a gibi dua mecmualarına bakarsanız, hak dostlarının evradu eskarda mütemadi oldukları gibi nefsi sorgulama ve istiğfarda da sürekliliği esas aldıklarını görürsünüz. Hazreti Ali kerramallahu veche, Hazreti Üsame radıyallahu an, Muhyiddin ibni Arabi, Hasan Şazeli ve İmam Caferi Sadık gibi maneviyat aleminin sultanlarının usbu-iye adıyla andıkları ve haftanın her günü belli bir bölümün okudukları hizipleri, virtleri, gece zikirleri duaları, istiğfarları istazeleri tesbihleri, tehlilleri salavat ve natları vardır mesela Hasan Basri Hazretleri istiğfar usbu iyesini Cuma gününden başlatıp her gün bir bölüm okuyor bir hafta bitince tekrar başa dönüyor ve yine günlük hizbini sürdürüyor devamlı nefsini sorguluyor ve her gün defalarca istiğfar ediyor Cenab-ı Hak karşısında aciz, fakir ve muhtaç bir kul tavrıyla istiğfar ederek başlıyor. Sonra selatü selam okuyor. O hazret, duanın kabulü için gerekli olan efsafı haiz bir mülacatta bulunuyor. Öyle ki onun her cümlesinde Hasan Basri ufkunu görüyorsunuz. Nefsini en kötü bir adam gibi hesaba çekiyor. Bir taraftan hatanın en çirkinini yapmış ve günahın en büyüğünü işlemiş böylece kalbi hayatını tamamen berbat etmiş ve ruh dünyasını bitirmiş bir insan gibi kendisine bakıyor ve çok içli sözlerle istiğfara yapışıyor diğer taraftan da en büyük şefaatçi olan kendisiyle teyit edilen ve ona dayandırılan her duaya kabul mührü vurduran ama kendisi payandasız kabule karin bulunan Salatü Selam'a sığınıyor Af beratı almak için Allah Resulü'nü şefaatçi yapıyor Öyle ki İstiğfarı Salatü Selam Onu da yeni bir istiğfar Takip ediyor Ve Hazret sanki her istiğfarda Nefsini bir kere daha tokatlıyor Çok samimi bir şekilde Cenab-ı Hakk'a içini döktüğü aynı anda Kendiyle yüzleşiyor Nefsiyle hesaplaşıyor bir başka hak dostu günahlar sebebiyle adeta dilinin tutulduğunu, emri ilahiye itaatsizliğin utancından dolayı iki büklüm olduğunu ve ne diyeceğini bilemez hale geldiğini, kulluğun hakkını verememe gafletinin şiddetiyle sesinin kısıldığını ifade ettikten sonra Cenab-ı Hakk'a doğrudan ve vesilesiz seslenmeye yüzü olmadığını onun içinde Efendisi, ve istinadgahı kabul ettiği Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hak makbul ve kapıcı tarafından tanınan sesiyle rahmet kapısını çaldığını belirterek en samimi sözlerle içini döküyor. Öyle ki münacatının bir bölümünde Ey günah ve kusurlarla âlüde kullarını çokça bağışlayan Gaffar ve ey günahkarların hata ve isyanlarını setreden Settar benim günahlarımı da bağışla. Bütün çareleri tükenen, Yolları daralan, Yüzüne karşı kapılar kapanan, Doğru yolda olanların, izinde yürümek kendisine güçleşen, Sayılı günleri geçip gitmekte olduğu halde, Nefsini gaflet meydanlarından, İsyan vadilerinden, Sefalet ve sefahet alanlarından, Bir türlü kurtaramayan, Şu aciz kuluna merhamet et diyor, Ve adeta, Bittim diye inliyor. Onları tanımayan, ruh enginliklerine vakıf olmayan ve onların muhasebe ufkunun nerelere vardığını bilemeyen nadanlar, bu yakarışları işitince, bu adam ne günahlar işlemiş ki, böyle ben o günahlara girmediğime göre bu sözleri söyleyemem diye düşünebilirler. Oysa bu sözler mukarrebinin gönül ızdırabını ifade etmektedir, değerli dinleyenler. Onlar Bizim sevap vesilesi saydığımız Ve fazilet olarak kabul ettiğimiz Pek çok söz Fiil ve davranışı Kendi ufukları itibariyle günah saymaktadırlar Biz Şu toplum içinde hiçbir şey yapmasak Sadece Bir kere sokağa çıkıp evimize girsek Onların günah sayıp Ömür boyu ağladıklarının Kat kat fazlası Masiyete bulaşmış oluruz Gelin görün ki o hak dostlarının gözleri bir an masivaya kaysa onlar ömür boyu gözyaşı döker. O hatadan dolayı ölüm döşeğinde bile ızdırap çeker ve nefislerini sürekli nevme derler. Nefsi sorgularken dikkat edilmesi gereken son bir husus da sahasını gereği gibi öğrenip işinin ehli haline gelen mahir ve mütehassıs bir doktor tavrıyla ona muamelede bulunmaktır bağırıp çağırmadan, nefsi bütün bütün arsızlaştırmadan ve kırıp dağıtmadan, içine düştüğü vartadan kurtarma niyetiyle ona yaklaşmak tedavi adına çok önemli bir adımdır. Aslında bedeni rahatsızlıklarda bir hekimin rehberliği istikametinde tedavi, perhiz ve diyet ne ise hazık bir hekim gibi nefis muhasebesinde bulunmak ve onun teskiyesi adına gerekenleri yapmak da aynı şeydir. Bedene ait hastalıklarda tabibin tavsiyelere esas alınması gerektiği gibi manevi rahatsızlıklarda da bir kamil mürşidin öğütlerini tutmaya ihtiyaç vardır. Doktorların hastalık yok, hasta var mülahazasını nefis teskiyesine de tatbik ederek her insanın başlı başına bir alem olduğu ve dolayısıyla her ferdin ...manevi rahatsızlıklarının tedavisinin de... ...kısmen bile olsa... ...farklı yöntemler gerektirdiği söylenebilir. Mesela... ...cismaniyet ve bedenin baskısından kurtulamayan bir nefis için... ...zühd çok önemlidir. Ona kesmen olmasa da... ...kalben dünyayı... ...ve içindekileri terk etme dersi verilmeli... ...ve sürekli... ...terk-ü dünya telkininde bulunulmalıdır. Bütün himmet... ...ve gayretini... Uhrevi hazlara ve füyüzat hislerine bağlayan bir insana her an hakiki matlup, hakiki maksut hatırlatılmalıdır. Yediği, içtiği mevzuunda laubali ve dikkatsiz davranan bir nefse bu bir bardak çayı getirdiler ama burası bir vakıf binası. Acaba bu çay nereden gelmişti? Parasını kim vermişti? Ya bunu içmek benim hakkım değilse? Ya bu başka birine ait bir paketten demlenmişse gibi sorular tevcih edilmeli. Ve nefis bu mevzuda sorgulanarak harama açık bir zeminden hemen uzaklaştırılmalıdır. Bu da çok önemli değerli dinleyenler. Hangi dernekte olursanız olun. Hangi vakıfta bulunursa bulununsun, Hangi hizmette olunursa olunsun. Hani derler ya. ...körler sağırlar... ...birbirlerini ağırlar diye... ...insanların... ...diyelim ki... ...talebe okutulsun... ...talebeye sahip çıkılsın... ...nesle sahip çıkılsın diye... ...verdikleri sadakadan... ...zekattan... ...himmetlerden... ...yardımlardan... ...bağışlardan... ...velev ki oranın yönetimi... ...idarecisi de olsa... ...istifade edemez değerli dinleyiciler... Eğer o insanlar orada çalışmasının karşılığında bir maaş alıyorlarsa, bir ücret alıyorlarsa o insanlar o milletin yardım ettiği, bağışladığı o erzaklardan, gıdalardan, yiyeceklerden, içeceklerden, giyeceklerden istifade edemezler. Ama o talebe ise Zengin bile olsa talebe olduğundan dolayı istifade eder o ayrı bir şey. Ama yine altını çiziyorum bakın. Ve çok yakından bildiğim için ifade ediyorum. Hoca efendi kaldığı yurtta halıya bastığı zamandan zeminden halılara bastığından dolayı o halıların eskimesinin ücretini verecek kadar hassas düşünen orada yediğinin içtiğinin ücretini ödeyen, o müesseselerden birazcık pamuk bile kullanmayan bir örnek göstermiş ve bize de öyle olmamızı talim ve tavsiye etmiştir. Onun içindir ki milletin yardım ettiği, nesne sahip çıkın dediği, gençlerin elinden tutun dediği, Gençleri millete, vatana, devlete, insanla, alemi İslam'a Hayırlı, güzel, faydalı bir şekilde yetiştirin diye verdiği Yardımlardan, zekatlardan, bağışlardan O işin idarecileri O işin içinde olanlar istifade edemezler değerli dinleyenler Kendi şahıslarında kullanamazlar İçtikleri çayların Yedikleri yemeklerin Hatta ...kullandıkları peçetenin bile... ...oraya ücretini ödemezlerse... ...öbür alemde... ...Allah... ...bunun tek tek hesabını sorar... ...değerli dinleyenler... ...ve o zavallılar diyeceğim... ...hak yolunda... ...şeytani bir davranış içinde olduklarının da... ...farkına varamazlar... ...bal tutan parmağını yalar değil...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 Tevcih edilmeli Ve nefis bu mevzuda sorgulanarak Harama açık bir zeminden Hemen uzaklaştırılmalıdır Heva ve hevesine Uymak için boş alanlar Ve yalnız koylar arayan Birinin önüne dini mübini İslam'a hizmet etme Ve onunla dirilme imkanları koyulmalı Ve onun hayırlı insanlar Arasında hayırlı faaliyetlerle Meşgul olması sağlanmalıdır Bir başkası Devrilmeden ayakta kalabilmek için iyi bir refika ihtiyaç duyuyorsa, onu da salih bir arkadaşla tanıştırmalı, yalnız kalıp cismani arzulara dalmasına, o suçuna ceza olarak da, bir şeytanın musallat olmasına, ve kim Rahman'ın hikmetlerle dolu olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız. Artık o ona arkadaş olur. Zuhruf suresi, 36. ayetinin tokadını yemesine Fırsat verilmemelidir Evet nefse tedavi edici Bir tavırla yaklaşmak Ve öyle muamelede bulunmak lazımdır Eskiden Şimdinin sağlık ocakları Ve teşhis tedavi merkezleri gibi Manevi muhalece merkezleri Vardı Oralarda hazık hekimler bulunurdu Onlar adeta birer insan sarrafıydı Ve muhataplarını çehresinden okurlardı Hemen herkesi durum, konum ve vaziyetinden hatta kılık ve kıyafetinden tavır ve davranışlarından bir bakışta teşhis eder sonra da mahir bir hekim gibi mualecede bulunur ve tedavi ederlerdi her insanı özel durumuna göre değerlendirir onun arınması için ne türlü bir yoldan geçmesi lazımsa öyle bir yoldan geçirir tabiatına ve karakterine göre hususi bir tedavi usulü uygulamanın yanı sıra ona belli sorumluluklar da yükleyerek insanı kamil olma ufkunu gösterirlerdi Maalesef bugün o merkezleri ve o mahir hekimleri bulmak çok zor Manevi rahatsızlıkları tedavi edecek sağlık ocakları Hiç yok denecek kadar az Hatta bir insanın acil muayeneye ihtiyacı olsa Onu götürebileceğiniz bir acil servis bile yok Dahası acil servis ya da tedavi merkezi zannederek başvurduğunuz yerde hastanızı daha kötü bir hale sokmaları muhtemel. Öyle ki ruhi depresyona girmiş, bir çeşit şizofreniye tutulmuş ve bir nevi paranoya yakalanmış bir insanı falan psikiyatri uzmanına gönderiyorsunuz, bakıyorsunuz ki hastanız daha da fenalaşmış. Çünkü hastanızı ona gönderirken seçici davrandığınız doktor bile inançlı bir insan olmasına rağmen Firo uççu, mülahazalarla yaklaşıp hastanıza nefsinin gemini biraz serbest bırak, onun isteklerini yerine getir diyebiliyor. Susuzluktan dudağa çatlayan hastaya deniz suyu içirerek onun ciğerlerini iyice kavurabiliyor, suya karşı ihtiyacını şahlandırabiliyor. Bir atasözünde yarım hekim candan eder, yarım hoca da dinden eder denir. Bu açıdan nefsin sorgulanması gemlenmesi, frenlenmesi ve tezkiye dediğimiz ameliyeden geçirilmesi için de hazık bir hekime ihtiyaç vardır. O manevi tabip, farklı karakterlerin farklı tedavi usulleri istediğini bilen, muhataplarını bütün hususiyetleriyle tanıyan ve onları her zaman şefkatle kucaklayan bir sevgi ve müsamaha kahramanı olmalıdır. Ziya, zira Niyazi Mısri'nin Hoş ifadeleriyle söyleyecek olursak Mürşit gerektir bildire Hakkı sana hakkal yakin Mürşidi olmayanların Bildikleri güman imiş Her mürşide el verme ki Yolunu sarpa uğratır Mürşidi kamil olanın Gayet yolu asan imiş Demiş Ve Cenab-ı Hak bizleri de Şu zamanın mürşidi kamil olan Nurları iyi anlamayı o nurların müellifini iyi anlamayı ve şu günümüzde mürşidi kamillerle beraber olmayı, ötede de o mürşidi kamillerle beraber haşrolmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin diyor. Birazcık uzattığım için hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor. Mevzunun bütünlüğü, uzunluğu, büyüğümüzün verdiği cevabı yarıda kesmeme duygu ve düşüncesiyle o cevabı yarıda kesme meselesini ona karşı bir saygısızlık ve edepsizlik gördüğümden dolayı kusura bakmayın diyor. Sizlerden özür diliyor. Cenab-ı Hak inşallah bizleri nefsi sorgulayan, nefsi teskiye etme adına çaba ve gayret gösteren kullarından eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra Aile ilmi Hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. Hunan <Gülüşmeler> bugünkü Aile ilmi ilmihali bölümüne bugün kimsesiz çocuklara bakmanın hükmü nedir diye bir soru var. Efendim hayat hep aynı karar üzere sürüp gitmiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir fırtına çıkmış. Dünün zengini mal mülk sahibi fırtına sonrasının fakiri haline gelmiş. Analı babalı birçok masum çocuk da anasız babasız bakıma muhtaç duruma düşmüştür. Bu gibi hallere Müslüman ne der acaba? Bu kimsesizlere bakmak, yardımda bulunmak, ne kadar makbul bir ibadet ne ölçüde kıymetli bir hizmettir Allah'ın indinde Celle Celaluhu. İsterseniz bu konudaki bir hadisi kısaca şöyle bir gözden geçirelim resul Ekrem Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kim Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderir, muhtaç olduğu yerde onun derdine deva olursa, Allah da Celle Celaluhu onun sıkıntısını giderir, derdine deva olur. Bir adam Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdi ve bir derdinden bahsedeceğini söyledi. Kendisine kendisine Müsaade edilince şöyle konuştu Ya Rasulallah, Kalbim katılaştı Duygum azaldı Bundan müştekiyim şikayetçiyim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ona şöyle bir cevap verdi Yetimin başını okşa Kalbinde bir kıpırdanma Hissedeceksin Bu sebeple Geçmiş Müslümanlar ellerinin altında daima birkaç Fakir barındırır Ekonomik durumu zayıf aileleri idare eder, yetimlere himayede bulunurlardı. Bilhassa kimsesiz öksüzler için Resulullah'ın büyük müjdeleri ve şefaatleri bahis mevzudur. Bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Bir kimse merhamet ve şefkatle yetimin başını okşarsa Allahu Teala elinin değdiği tüylerin sayısınca o kimseye sevap yazar. O tüylerin sayısınca günahını affeder, o tüylerin sayısınca cennetteki derecesini yükseltir. Bu müjde, yardıma muhtaç her türlü çocuğa bakana şamildir. Ana babası, geçimini temin edemeyen çocuklara da bakmak, onları merhamet ve şefkatle belli başlı bir sanat ve iş sahibi yapmak, saçları sayısınca sevap kazanmak demektir. Yetime bakmak, Nasıl büyük sevaplardansa Onun malını yiyip Hakkını gasp etmek de son derece Büyük günahlardandır Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Büyük günahları sayarken şöyle konuştu Büyük günahlar Dokuzdur Onlar da şunlardır 1- Allah'a Celle Celaluhu şirk koşmak 2- Kasten Adam öldürmek 3- Askerden kaçmak 4- Namuslu kadına iftira etmek 5- Faiz yemek, 6 ana babaya asi gelmek, 7 sihir yapmak, 8 helali haram, haramı da helal saymak, son olarak 9 yetim malı yemek. Yetim malı yemenin büyük günahlardan olması için haksız olarak yenmesi gerekir. Ona bakmanın karşılığı, masrafı gibi hususlar yetimin malını yemek sayılmaz. Belki meşru harcama normal netice olur yetimin malını haksız yere yiyenler hakkında İbni Abbas şu ayetleri okurdu o kimseler ki yetimlerin malını yerler onların yedikleri yetimin malı değil cehennemin ateşidir mahşerde karınlarının içini cehennem ateşi dolmuş olarak görecekler büyükler bunun için derler ki içinde yetim bulunan ev eve hem müjdeler olsun hem de eyvahlar. Müjdeler olsun çünkü o yetimin yüzü suyu hürmetine Allah Celle Celaluhu onları affedecektir. Eyvahlar olsun çünkü o yetimin malını yiyip hakkını gasp ettikleri takdirde Allah'ın Celle Celaluhu gazabına uğrayacaklardır. Bütün mesele ona bakıp yardım eleni uzatırken Allah'ın Celle Celaluhu rızasını esas tutup malını haksız yere malını haksız yere göz dikmemektir buyurmuş burada bu konuda bir olay var vakitte birazcık sınırı açtık ama bunu mevzuyla bütünlüğü açısından arz edeceğim sizlere yetim çocuk mirasa nasıl sahip oldu diye bir olay var nevadir süheyliden özet bir olay Abbasi halifelerinden Muktedir Billah'ın zamanında Şam'da mübarek bir zat vardı. Zengin olmasına rağmen hastalığına çare bulunamamış, nihayet vefat etmiş, biricik yavrusu da küçük yaşta yetim kalmıştı. Zaman geçti çocuk yetişti ancak zengin adamın çocuğu fakir bir hayat yaşıyordu. Ona senin baban zengin bir zattı. Seni düşünmüş olmalıdır hiç para bırakmamış mı diye soruyorlar O ise omuzlarını hayır anlamında silkiyor Yokluk içinde sabır ve şükürle yaşıyordu Bir gece rüyasında aksakallı nur yüzlü bir zat ona şöyle seslendi Evladım senin baban tedbirli adamdır Seni böyle yokluk içinde bırakmamıştır Ama gel gör ki her şeyin bir sebebi vardır Senin bu servete kavuşma sebebin de Mısır'dadır Kahire'ye git Şehrin en büyük camisinin kapısında bekle Sana rızkının nerede olduğunu bildirecekler Öğren Gel bolluğa kavuş Buraya üç defa tekrar edince Çocuk bunda da bir hikmet vardır Diyerek Kahire'nin yolunu tutar Söylenen caminin önünde Beklemeye başlar Günler geçer ama Bir sebep ortaya çıkıp da birisi bir şey söylemez Ancak şurada burada Bulduğu küçük işlerde çalışarak Karnını doyurabilir ''Bir gece yine caminin önünde beklerken şehrin zabıta amiri görüntüsünde bir adam gelip sorguya çeker. ''Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Ne bekliyorsun? Ben Şam'dan gelen bir garibim. Ne için geldim? Rüyamda benim rızkımın kayrıda olduğu söylendi. Git orada bekle sana biri rızkının yerini bildirecek dendi. Onun için bekliyorum burada.'' Bu açıklamaya kızan meçhul adam... Behey ahmak İnsan rüyaya bakarak Şam'dan buraya kadar gelir mi Ben kaç zamandır rüyamda Şam'da Emevi Camii'ne bakan iki katlı bir ahşap evin bodrumunda Bir küp dolusu altın saklı olduğunu görüyorum Kalkıp da oraya gidiyor muyum Bu sözler Yoksul gencin kafasında şimşekler gibi çakar Çünkü adamın tarif ettiği ev kendi evidir. Hemen döner Günlerce yol yürüyerek nihayet memleketi Şam'a gelir ve ilk işi evin bodrumuna inip tarif edilen yeri eşmek olur. Daha ilk kazmada küpün küpün karşısında olduğunu görür. Küpün üstünde ise yazılı bir kağıt. Oğlum sen küçüktün, servetimi sana veremezdim. Elinden alıp seni mahrum bırakabilirlerdi. Nasıl olsa bunları bulup sahip olmayı bileceksin diye buraya gömdüm. Bunlar helal kazançtır. Sakın zekatını... Sadakasını vermeyi unutma Hayırlı yerlerde harca yoksulları gözet Ertesi gün Şam'da dellallar bağırmaya başlar Yoksulların hepsi de Emevi caminin önüne gelsin Ne kadar yoksul varsa orada toplanır Halkın hayret dolu bakışları içinde Fakir gencin Zengin adam gibi Yoksulların her birine altın dağıttığı görülür İşin üç yüzünü sonradan anlayanlar Bari ki Allah Tedbirli babaya Oğlunu böylesine bir firasetle düşünmüş En sonunda mirasını ona intikal ettirmeyi de başarmış Yaşlı bir zat ise Elbette bu miras bu genci bulacaktı der ve ilave eder Çünkü bu genç yokluk günlerinde hep sabır içinde şükretti istikametini bozmadı Helal mirasa layık olduğunu ispat eylemiş oldu Bundan sonra Rabbimiz ona Asayiş memuru suretinde Hızır'ı gönderip Servetin yerini bildirdi Mısır'da Peki derler. Niye Şam'da bildirmedi de ta Mısır'da haber verdi Hızır? Mübarek zat şöyle açıklar hikmetini. Kolay kazanılan servet kolayca elden çıkarılabilir. Onun için bu kadarcık bir zorluk çekmeliydi ki elindekinin kıymetini bilsin, israfla harcama yoluna gitmesin. Ne vadirden bir nadir olay sizlere. Bilmem ki bizlere bir şeyler düşündürdü mü? Evet. Bir aile ilmihalinin de Burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyenler, Her şey gönlünüz olsun inşallah. Cenab-ı Hak, Sizleri, Bizleri, Tüm müminleri, Kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Hatta ona muhtaç olanlara da muhtaç eylemesin. Merde, namerde, muhanete muhtaç eylemesin. Cenab-ı Hak sizleri, Hep, Gönlünüzün arzu ettiği, İstediği nimetlerle inşallah Mükafatlandırsın Tabi hayırlısıysa Hayırlısıyla Gün geçtikçe programımızı dinleyenler Gün geçtikçe Programı takip edenler Gün geçtikçe Bu programın halesi genişleniyor elhamdülillah Bu Benden değil sizden değil Üstad hazretleri şirketi maneviye diyor Cenab-ı Hak inşallah Bizlere bu ifadeleri en güzel şekilde anlatmayı sizlere de biz her ne kadar anlattığımız mevzunun gözünü kaşını yarsak da sürçü lisan etsek de hakkını veremesek de o mevzuları o hususları tam olarak anlamayı hepinize hepimize nasip eylesin. Rabbim yüzünüzden tebessümü gönlünüzden sevgi muhabbeti eksik etmesin. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve o dualarınızı Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Cenab-ı Hak inşallah umduklarınızdan mahrum korktuklarınıza da düçar eylemesin diyor. Bir programın da sonuna gelmiş bulunuyor. E yine her zaman olduğu gibi bir dua ve şiirle şimdilik size elveda diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim. belaları def edip güzellikleri açığa çıkaran keder ve tasalardan kurtarıp ferahlatan her şeyin anahtarını elinde bulunduran rahmetiyle varlığı kuşatan ve bütün mevcudat fani olduğu halde hep baki kalan bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh Rabbimize ağaçların yaprakları Denizlerin dalgaları, çöllerin kum taneleri ve yağmurların damlaları adedince hamdü sena Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına o nebiler serverinin hasenatı sayısınca salatü selam ediyor. Rahmetinin istihkaklarımıza lütuf televünlü haklar bahşedecek vüsatte olduğuna inandığımız Rabbimizden bizi bize bırakmamasını diliyor ve onun ulu dergahının önünde bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz ey her iş kendisinde başlayıp yine kendisinde biten ey kendisinden başka mabut ve hakiki maksut bulunmayan ve kainatın bütün unsurları bir ve tek olduğuna apaçık delalet eden yüce Rabbimiz senden imanı kamil yakini tam İhlası etem, tövbeyi nasuh, bütün günahlardan bağışlanma, vuslat yollarını açacak bir marifet ufku ve zahir ve batın duygularımızı aydınlatacak genişlikte bir nur istiyoruz. Sana baş kaldırma manasına gelen her türlü isyandan, günahtan ve senin sevip hoşnut olmadığın çirkin durumların kirletici atmosferinden bizi kurtarmanı diliyoruz. İzin ve müsaadesi olmadan hiçbir kuvvet, hiçbir güç ve hareketin meydana gelemeyeceği yüceler yücesi, sonsuz güç ve kudretin yüzü hürmetine bize vaad ettiğin hayırların nüzulünü yine senden bekliyoruz. İmzar ettiğin bütün şerleri de yine senin o sonsuz kudretine dayanarak savmaya çalışıyoruz. Ey nihayetsiz merhamet sahibi Rahman! Ne olur bizi muhafaza, görüp gözetme ve koruma atmosferine al. Hıfzının siyanetinin seralarıyla çepeçevre kuşat. Selatü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimiz'i, onun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor. Duamızı Selatü selam payandasına dayandırıp, Kabulünü öylece umarak bunları senden diliyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. bütün ülkem insanına huzur nasip eyle ya rab cümle mümin kardeşlere ilim nasip eyle ya rab indirdiğin büyük kitap kullarına eder hitap okuyan müslüman için yağmur gibi yağar sevap nasip eyle bize ya rab Namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, zekat veren, sana şehadet getiren, kuluna merhamet eden, kula merhamet et ya Rab. Rızandan ayırma ya Abdul Kadir niyaz göz Gözyaşını gizler gezer. Rabbinden merhamet bekler. Medet ya Rab, Medet ya Rab.